Bunun üzerine Lut, ona, İbrahim'e iman etti. İbrahim, ben Rabbime gitmemi emrettiği yere hicret edeceğim. Şüphesiz o, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir, dedi.